Hocam eşine Mesajla sen boşsun dese kişi boşama gerçekleşir mi Veya telefonu aradı Dedi ki seni boşuyorum Bu şekilde boşama Boşama sayılır mı Bismillahirrahmanirrahim Yüce Allah'a hamd Resulullah Efendimiz'e salat ve selamla Sözlerime başlamak istiyorum Bizi izleye, izleyen Dinleyen kıymetli Kardeşlerimizi de Sevgiyle saygıyla selamlıyorum Efendim Mesajla Boşamak Veya Telefonla boşamak Şimdi boşama Hadisesi ciddi bir konudur e, Şakası da olmayan bir husustur Efendim, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Felâthun cidduhunne ciddun Ve hezluhunne ciddun Üç şeyin ciddisi de ciddi Şakası da ciddidir Nikah hı hı. ve talak. Şimdi bu boşamayı niye yapıyor? Efendim, yani boşayacaksa eşini yüzüne karşı söylesin. Eğer yüzüne karşı söyleme imkanı yoksa, yüze gelme durumları söz konusu değilse, telefon açarak efendim boşar veya telefona çıkma durumu yoksa telefonuna cevap verilmeyecekse açmıyorsa telefonun başka türlü ulaşamıyorsa o zaman yazılı bir metinle kendisine ait olduğu kesin olan bir metinle sözlü ifadesini yazılı olarak da ifade edebilir hı hı. E, o mesaj kendisine ait olduğu kesinse e, bununla boşama meydana gelir evet. ama bu iş çok ciddi bir konudur bunu Peki ne mesaj, kadar doğru bir mesajlarla, doğru mesajlarla Efendim bir de e, bu ne kadar doğru? Yani Bunu ona konuşalım. ait olduğu mesajı kendisinin yazıp yazmadığı telefondan geliyor ama e, veya internetten geliyor ama kendisi mi yazdı, bir başkası mı yazdı? Bunlar e, kesinlik arz etmeyebilir. O bakımdan hakikaten boşamak niyetinde olan insan mahkemeye müracaat ederek bu süreçle boşamayı gerçekleştirir. Yani bu kadar boşanma işlemi basit alınmamalı mı? Alınmamalı. Yani mesajla efendim veya başka şekilde en son çare olur bu yani bir şekilde ulaşma imkanı yok hı hı. efendim e, belki resmi nikahları da olmamış olabilir e, o şey unacaklar yüz yüze gelme ihtimalleri de yok imkanları yok o zaman telefonla veya mesajla e, başamada gerçekleşmiş olur ama dediğiniz gibi bu işi ciddiye almak lazım. Evet ciddi e, mesajda evlenmediler. Bir araya geldiler. Şahitler huzurunda evlendiler. Resmen tescil edildi. Bunun da resmen bozulması gerekir. Mahkemeye müracaat ederler hı hı. ve hakimin marifetiyle evliliklerine son verilir. Evet. Hocam madem e, yeri geldi biraz önce e, okumuş olduğunuz Hadis-i Şerif'te e, üç şeyin gerçeği de yani e, şakası da ciddisi de ciddidir dedi burada yani bir kişi hanımına şakadan ben seni boşluyorum demiş olsa boşama gerçekleşir mi? Evet. Yani bu işin şakası yok. Hı -hı. Yani şakadan iki, iki kişi iki kişi bir bayla bir bayan Hı -hı. şahitlerin bulunduğu bir ortamda şakadan ben seninle evlendim o da ben de seninle evlendim. Şakadan deseler nikah oluyor. Yani şakadan, bu şakası yok. Şakası yok. Yani şakadan bu şaka olmaz. Ciddi konu. Yani evlilik, talak, boşanma son derece ciddidir ve bu ciddiyeti herkes bilmesi gerekiyor. Özellikle beyler gelişi güzel boşama ifadelerini dillerine dolamamaları lazım. Çok sinirli olsalar bile hı hı. efendim bu boşama oyuncak değil. Kızıyor, boş oluyor. Efendim başka zaman zaman bunu tekrarlıyor. Yani olmaz bu. Çok tehlikeli. Yani hiçbir zaman bu ifadeler gelişi güzel ağzı alınmamalı. Eğer bir kişi eşini boşamayı düşünürse oturur karar verir ve sünnet üzere, sünnete uygun boşama'yı gerçekleştirir. Yani birden üç boşamayı vermez. Hı hı bir temizlik döneminde bir talak verir, aradan bir temizlik daha dönemi geçer, e, ikinci temizlik döneminde yine beraber olmadan ikinci bir boşamayı gerçekleştirir, daha sonraki efendim temizlik döneminde de üçüncü boşamayı gerçekleştirerek e, bağları koparmış olur. Evet. Kişiler evlendikleri zaman birbirleriyle üç nikah üç bağla bağlanmış olurlar bu bağları da bu şekilde koparmak mümkün olur veya da mahkemeye müracaat ederek hakim tarafından evliliklerine son verilmiş olur. Evet.